Açık radyo, açık dergi, yeter ki hisseden herkese iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç, bugün Dünyayı Koşan Çift'ten eşim Elena Poliakova yanımızda olmayacak. En son katıldığımız yarışta e, biraz kendini hırpaladı ama iyi, evde dinleniyor. Bizi de e, yayın zamanı dinleyecek. Şu an burada konuklarımız var, oldukça stüdyo kalabalık İstanbul Orienteering grubundan. E, İOG'den namı diğer İOG e, herkes bu şekilde de biliyor Ali Özgün Öz... Ali Engin Ali Engin evet her zamanki gibi yine bir isim konusunda <gülüyor> <gülüyor> yine bir girişte bir hatam oldu e, affola Ali Engin Yağmur Dursun, Zeynep Abalı e, Abalı, Alper Saydam bizlerle evet önce kimle başlayalım Ali Bey sizle başlayalım hoş geldiniz Peki, teşekkürler e, Ali Engin yaklaşık ee, bir buçuk yıldır aktif olarak e, orientlinik sporuyla uğraşıyorum ama onun öncesinde yaklaşık bir otuz yıldır bir geçmişimiz var ee, çok keyifli çok güzel insanlarla birlikte aynı kulüpte e, koşu olmanın e, şeyi içerisindeyim e, dayanılmaz hafifliği içerisindeyim <gülüyor> diyebilirim evet siz bir buçuk evet. yıl dediniz zaman ben diyecektim ki buzdağının görünmeyen bir kısmı, bir kısmı. Olma, olsa ee, gerek var, diyecektim kesinlikle. evet devamı Tabii. geldi zaten e, aynı zamanda da şeyin kulübün e, 55 yaş kategorisindeki koşucularından bir tanesiyim. 55 yaş kategorisi evet. Evet, evet dinleyicilerimiz hani bizden geçti diyenlere de iyi bir mesaj aslında. Örnek olsun. Diye, Örnek olsun evet. Kesinlikle. Evet kesinlikle. kesinlikle. Ben Zeynep Abalı. 14 yıldır oryantörün sporuna devam ediyorum. Daha önce ülkem milli takımda da temsil etme şansı buldum genç Harika. yaşlarda. Harika. Ee, şu an Şimdi kaç çok, yaşındasın? Şu an 26 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> Artık o kadar genç değilim. <gülüyor> ee, 14 yıldır İstanbul Orientering Spor Kulübü ile birlikte devam ediyorum. Yoga'da olmak gerçekten çok keyifli. Peki nasıl Her başladın? Yavaştan... Ailen mi seni yönlendirdi yoksa arkadaşların mı vardı okulda mı öğrendin böyle ee... bir etkinlik olduğunu? Finlandiya'da gittiğimiz başka bir spor etkinliği kapsamında aslında workshop olarak yapmıştım daha önce. Daha sonra da okula geldiğimde etkinlik olarak açıldı, denk geldi. O, o kapsamda IOG ile tanıştım. Ee, o zamandan beri de. Devam ediyorum. Bu arada Finlandiya'nın nüfusu kaç ve e, bu spor yapan ne kadar insan var? Oradan ne e, bildiğimiz ve kullandığımız teknolojik markalar çıkıyor. E, muhteşem bir örnek yani. Kesinlikle. 80 evet. milyonluk ülkede hani adetleri söylesek e, içler <gülüyor> acısı her spor dalında. Ha. Kesinlikle. Evet. E, i̇yi ki buradasınız. E, ben Yağmur Dursun. E, İstanbul Oriyantinik Grubu'yla 4 yıldır tanışıyorum. 4 yıldır İstanbul Oriyantinik Grubu adına koşuyorum. Ben bir yazılım firmasında çalışıyorum o firma sayesinde aslında e, haberdar oldum patronlarım da yoga e, üyesi ve sporcusu aynı zamanda ne güzel bir şey e, yani evet biraz yaygın çevrede aslında yani yaygın bir çevrenin içerisindeyiz e, öyle 30 yaşındayım 21 <gülüyor> kategorisinde ülke şey yoga'yı e, temsil ediyorum harika harika emeklerinize sağlık teşekkürler Merhaba, ben e, Alper Saydağım. E, birkaç yıldır ile beraber hem e, yarış organizasyonlarında bulunuyoruz hem aynı zamanda EOG'nin bir sporcusu olarak koşuyorum. E, şu anda 28 yaşındayım, yani 21 yaş kategorisinde e, yarışlara katılıyoruz. Aynı zamanda EOG'nin yaptığı diğer etkinliklerde koordinasyon e, ve e, koordinatörlük görevinde üstlenmiş durumdayım. Aynı şekilde önümüzde yapacağımız yarışla ilgili e, yoğun çalışma içerisindeyiz şu anda. Ee, şu anda yanındaki arkadaşlarımla beraber e, sürekli dirizlik temasında bulunarak e, daha iyi bir etkinlik oluşturmaya çalışıyoruz şu an için. Kesinlikle oldukça kemikleşmiş ve sağlam bir kadro bizimle. Peki e, 21 yaş kategorisi bu kategori ne zaman bitiyor? Senin yeni kategoriye ne zaman geçiyorsun? <gülüyor> Diğer sporcular bekliyordur Alper'den <gülüyor> ne zaman kurtulacağız diye. Ee, Onlar ne düşündü bilmiyorum ama 35 yaşa kadar bu kategori diyeyim. 35, 35 <gülüyor> <kadar sonra. gülüyor> Herkese başarılar diliyoruz o vakit. Teşekkürler. Ali Bey, niye buradayız? Yaklaşan bir, çok önemli bir etkinliğimiz var. Evet. Bu sene 15. yaşında, doğru mu? 15. yılını kutlayacağız aynı zamanda. İstanbul 5 gün yarışları, bu gerçekten çok kıymetli insanların bir araya geldiği kulübün 14 yıl boyunca kendi imkanlarıyla büyük ölçüde yürüttüğü, ve e, uluslararası alanda da e, ciddi bir e, yer bulmuş, e, isim yapmış bir etkinliği. E, yaklaşık e, 50'ye yakın e, ülkeden, e, Malezya'dan, Singapur'dan dahi sporcuların katıldığı çok önemli bir uluslararası e, etkinlik. Biz bazen şunun da güçlüğünü yaşıyoruz. Türkiye'deki oryantilin camiasından olan insanlar e, evet bizleri biliyor, bu etkinliği biliyor. Ee, ama e, maalesef ülkemizdeki diğer e, çeşitli yaş gruplarından olan insanlar böyle bir etkinlik var dediğimiz zaman şöyle bir duruyorlar bu nedir diye. Ee, biraz da bugün hem beş gün yarışlarını şöyle bir anlatmak ama ondan önce de oryantriyi bir kısaca insanlara bir anlatmak istiyoruz. bir bunu, Bu konuda bir dikkat çekmek istiyoruz çok farklı bir şey var orada. Evet nedir ha. orientalink değil mi? Evet nedir orientalink? Yani ilk akla geldiği gibi oriental herhangi bir alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Ayağım sakatlandığında doktorum ne oldu dedi. İşte ayamsa sakatlandı biraz merhem lazım. Ne oldu orientalink? Ama hocam bu yaştan sonra oriental uğraşmasan iyi olur deyince böyle bir şoka girmiştim. <gülüyor> Şimdi orientalink aslında ben aynı zamanda eğitimciyim. E, kendi e, başka bir şirketle de kendi şirketimle beraber şey yaptım. E, Orientiriye hayatın e, kendi felsefesi olarak bakıyorum. Aynı zamanda yönetici koşulu yapıyorum ve bu sporu bir yandan da insanın kendisine koşul yapması olarak e, görüyorum. Hem zihnin hem bedenin. ...bütün performans işlevleriyle birlikte kullanıldığı çok önemli sporlardan bir tanesi. Evet birçok spor var ama bu spor sadece fiziki performans değil. Yani bir Ironman'deki gibi e, vücudunuzun size müsaade ettiği yere kadar değil. Ama aynı zamanda da e, seçimlerin sporu. Evet çünkü zihin de devamlı uyanık olmak durumunda. Kesinlikle seçeneklerle karşı karşıyasınız. Hı hı. E, bir parkurda e, aynı parkuru koşan... Aynı kategorideki iki sporcu dahi e, birisi vadiden gitmeyi yerlerken diğeri başka bir yeri seçebilir. Neticede aynı hedefe gidiyoruz ama seçimlerimiz bizim oralarda nelerle karşılaşabileceğimizi ve sonucun ne olabileceğine dair de farklılıkları ortaya koyacaktır. Ve onun sorumluluğunu almak da sporcunun çok önemli sorumluluğu. Ben tabi diğer arkadaşların da bu konuda çok önemli şeyleri olacak. Ona da biraz bırakmak istiyorum. Peki başlama yaşı olarak e, belli midir, var mıdır? Ben 21 yaşında başladım ama şu anda bizim 8 yaşında da e, sporcularımız var. Ve ben onlara kendimden daha çok güveniyorum. Hı hı. Evet. Ve bu yaşta o sorumluluğu ve o inisiyatifi alarak doğada evet. elinde haritayla, evet. pusulayla... Evet. Yani bunu ailelere özellikle üstüne basa basa sor, söylememiz lazım. Ee, hemen hemen bütün ailelerin en büyük sorunlarından bir tanesi çocukların e, yaptığı e, seçimlerin sorumluluğunu almayıp ailelerine ebeveynlerine yüklemek gibi bir genel davranış biçimi var. Biz burada e, bu sporla çocukların bir seçimi yapıp bunun sorumluluğu sonucunda neyle karşılaşıyorsa bu sorumluluğu da üstlerine almasını sağlıyoruz. Ve bununla eğleniyorlar aynı zamanda. Kesinlikle. Annesinin önünden giderken bir dakika bana kimse karışmasın diyor. Bu benim haritam diyor. Bu arada çok önemli bir sözüm vardır. Her eğitimde de bunu söylerim. Bu dünyada herkes kendi artasını koşar arkadaş. Orientirlikte de öyle. Herkes evet. kendi artasını koşar. Çok güzel bir söz. Evet. Evet. Evet. evet. Zeynep bence çok daha bir, bir gözüme bakıyor <gülüyor> şu anda. Sevar <gülüyor> şey, <bağır>, söyleyeceğim. <gülüyor> Çünkü milli takımda olmak da ayrı bir konu. Yani e, Hem biraz de çok genç yaşından itibaren. Kesinlikle. Eee e, harita ve pusulayla... ile yapıldığını mutlaka vurgulamamız gerekiyor ama ben o konuda sözü yani diğer arkadaşlara da bırakmak istiyorum. Sonra 5 gün yaşlarına gelirler abi. Evet. evet. Yani özellikle Genç yaştaki sporcularda 10 yaşında 12 yaşında başlayan sporcularda biz 16-18 yaşına kadar gelişimi çok net gözlemliyoruz. Hani hayatlarına da nasıl yansıdığı okulda aldıkları kararlar öğretmenleriyle arkadaşlarıyla ilişkileri her ne kadar bir takım sporu olarak gözükmese de orientering aslında atletizmden yüzmeden hani ben mesela cimnastikten orientering'e geçiş yaptım arada yüzdüm de aynı zamanda ama Orada yaşadığınız çok daha farklı birçok sporun tabii ki psikolojik ve işte sorumluluk gerektiren yönleri var. Ama bunu direkt birebir yaşamak çocuklar için gerçekten çok etkili oluyor. İskandinav ülkelerinde 3 yaşından itibaren çocuklar oryentrenikle tanışıyorlar. Ama bizde işte 6 yaşında 7 yaşında başlayan kendi kulbümüzde de sporcular var. Ve gerçekten... Hayatlarındaki etkisinin de ne kadar farklı olduğunu, eğer aileler çocuklarını getirirlerse çocuklardaki gelişimin nasıl olduğunu gerçekten gözlemleyebilirler. Yani her hafta çok farklı bir çocukla karşılaşıyorsunuz her antrenmana geldiğinde. Evet bizde 3 yaşında çocuklar neredeyse bebek arabasıyla <gülüyor> evet. götürülüyorlar. Alışveriş merkezlerinde parklardan uzak. Kesinlikle. Biz ayakları toprağa da değmiyor, evet. Böyle devam ediyor. Nasıl bir yaşam? Yani evet. yarışlara geldiklerinde de ya da antrenmanlara geldiklerinde de biz onların yaş grubuna göre planlanmış parkurlar sunuyoruz kendilerine. Dolayısıyla hani ...işte başına bir şey gelir mi diye bir korku yaşamalarına gerek yok. Çünkü Türkiye'de özellikle ailelerde böyle bir tedirginlik var. Şimdi ben çocuğu ormana bırakacağım, geri gelecek mi tek parça halinde? <gülüyor> tek parça halinde geliyor. <gülüyor> Benim de ailem çok tedirgin oluyordu. Yani ben 12 yaşında ilk gittiğimde babam benimle birlikte çıkıyordu parkura. Sonra anladı ki bu iş böyle olmayacak, her pazar günü birlikte koşamayız. Ee, ama sonuçta şey, tek parça halinde geliyor, söz verebiliriz. Peki bir orientalik sporcusu... Ee, Müsabaka dışında nasıl antrenman yapıyor, nasıl e, çalışmalar yapıyorsunuz, kendinizi nasıl hazır hissediyorsunuz, neler oluyor? En önemli kısımlardan bir tanesi işin mental yönü açıkçası. Çok fazla harita antrenmanı yapılıyor, masa başında çok fazla antrenman yapılıyor çünkü otururken düşünemediğiniz bir rotayı arazide düşünemezsiniz. İçin geri kalan %50'si de koşu antrenmanları. Dünyada orientering sporcuları artık olimpiyatlarda koşabilecek seviyede koşuyor. Yani insanlar 30-31 dakika 10K'lar koşuyor. Dolayısıyla Dolayısıyla gerçekten çok ciddi bir fiziksel parçası var. Ama bunları %50-50 almak lazım. Yani eğer gitmek istediğiniz hedefi bulamıyorsanız ne kadar hızlı koştuğunuzun hiçbir önemi yok. Kesinlikle. Evet. Strateji. Peki şöyle bir durum var. Bu koşan insanlar arası gibi meslek grupları en çok hangi meslekten kişiler orientering sporu ile ilgili bu belli mi yani matematikte ilgili insanlar yoksa sosyal taraflarımız böyle bir şey belli mi var mı ben aslında burada şu anki kulübümüzdeki arkadaşları dikkate aldığımızda iş adamlarından iş adamlarından eğitimcilere sanatçılara e, müzisyenlere kadar birçok insan var. E, dolayısıyla yani sosyal e, seviyeler açısından hemen hemen e, çok büyük bir çeşitliliğe sahibiz. Bir de bunu yaş grubuyla da desteklediğiniz zaman e, yaptığınız sporun sadece belirli bir kitlenin sporu olmadığını fark ediyorsunuz ve isteklenmeniz, Ondan beslenmeniz çok daha kaliteli ve süreklilik arz edecek şekilde gerçekleşiyor. Hı hı. Evet. Ki son yıllarda üniversitelerdeki öğrenci grupları da buna fazlaca ilgi göstermeye başladılar. Dolayısıyla buradan çıkacak sporcular aslında ileride hangi mesleği yapacağından bağımsız olarak bu sporu devam ettirecekler hı hı. ve yelpazeyi biraz daha da genişletecekler. Dolayısıyla çok böyle belli bir yaş grubuna veya belli bir çalışma alanına bunu kısıtlamak çok doğru olmaz. Hı hı. Burada şeyi eklemek istiyorum ee, sporun kendi iç dinamiğinde bulunan e, zihin çalışması aslında e, onu her koşudan sonra çünkü her antrenman her müsabaka sonucunda size bir öğretiyle e, bir şeyle geliyor ve onu alıp kendi hayatınıza sosyal dinamiklerinize iş dinamiklerinize özel dinamiklerinize uyarladığınızda bir sonraki yarışma veya bir sonraki antrenman daha farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Ben birçok e, iş adamı arkadaşım biliyorum. E, mesela bazı e, şirket eğitimlerini bile oryantriğe dayalı olarak e, yaptırmaya başladılar ki bu bizi çok sevindiriyor. Yani daha geniş kitlelere ulaşmak açısından da bizim için çok önemli. Güzel bir zihin cimnastiği. Kesinlikle. Ve diğer taraftan peki five days de yani hmm. e, niye five days? Evet, neden Five Days? Bu çok soruluyor mu ya da evet. e, nereden çıktı bu soru mu diyeceksiniz. Şimdi 5 e, gün, gün yarışı olmasının arkasında özel bir sebep var mı? Yağmur buna sen bir şey söylemek ister misin? <gülüyor> yani e, 2000'li yılların başında bir takım yoga grubundaki bir takım insanlar yurt dışında bir yarışmaya gidiyorlar. Orada katılıyorlar ama 3 günlük bir yarışma galiba. Arda arda yarışmanın çok keyifli olduğuna karar veriyorlar Ve aslında biz bunu İstanbul'da yapabilir miyiz diye düşünüyorlar Sonra işte Five Days fikri çıkıyor İlk başka bir isimle başka bir yarışma yapıyorlar Yani aslında yılda dört tane yarışma yapıyorlar hı hı. Sonra dört tane yarışmanın bizim grubumuzdaki insanların çoğu çalıştığı için Başka işler yaptığı için tek şeyi Sporculuk olmadığı için vakit ayıramayacaklarını ee, öngörüyorlar ve şehir bir etkinliğe düşürüyorlar yıl içerisinde. Onu da işte kasım ayının ilk haftasına o zaman alalım. En uygun zaman o zaman oluyor. İşte insanlar dönmüş oluyor, tatil bitmiş oluyor, havalar çok sıcak değil, insanlar bunu almayacak diye düşünüp işte beş günlük yarışma yapmayı planlıyorlar ve yapıyorlar. Yapıyorum. 14 yıldır yaptılar 15. yılımız 15. yıl <gülüyor> Beş gün yarışların en önemli özelliği aslında dünya üzerindeki iki kıtada aynı anda yapılan tek yarış olması bilmiyorum başka yarış var mı? Yani. mı? Yani. Evet, yani biz aslında bunu kıtalar arası yarış gibi düşünebiliriz <gülüyor> ee, ve her bir parkur İstanbul'un şimdi İstanbul şehrini de burada dikkate almamız lazım İstanbul şehri farklı bir kültür dokusuna e, ve e, ...doğa olarak da farklı bir yapıya sahip. Her an değişiyor. Kesinlikle her an değişiyor. Şimdi bu bizim sporcular için de çok önemli. Evet. Çünkü e, bu sporun e, özelliklerinden bir tanesi de... ...o mental olmasının üzerindeki en büyük etkisi... E, ...çevre. O çevrenin bizim üzerimizdeki etkisini... E, ...yarışmalar esnasında çok iyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi beş gün yarışlarında dikkat ettiğimiz zaman kompozisyona... ...bunun içerisinde iki tane... E, arazi etabı var bunlar ormanda gerçekleşiyor ki e, bunda şimdi Alper biraz daha e, şey e, detaylı bilgi verecektir. E, bir tanesi parkta e, ve bir tanesi çok önemli bir kültürel dokuda. onu Alper'e bırakacağım. <gülüyor> e, ve bir tanesi de e, adada gerçekleşiyor ki her birisi böyle farklı sürprizlerle dolu heyecanlı bir ortam. Ee, bunun mutlaka deneyimlenmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz ki yabancılar her sene mesela şu var mı diye bize özellikle sorup e, nerelerden geldiklerini biliyoruz yani. Evet çok farklı ülkelerden dağılımlar. Kesinlikle. O pastaya dilime baktığım Kesinlikle. zaman. Peki 5 güne de katılabiliyor mu sporcular veya nasıl oluyor? Bir evet. güne katılıp daha sonraki günlere iş dolayısıyla evet. da katılamayanlar oluyor mu? Ne diyoruz evet. arkadaşlar? Şöyle bir şey söyleyebiliriz onunla ilgili. İstediğiniz gibi hangi etapta katılabileceğini seçebiliyorsunuz. Genelde sporcular vakitleri varsa ayırabiliyorlarsa bir gün öncesinden gelip o 5 gün boyunca da bütün etaplara katılıp Total bir sonuç almayı da seviyorlar. Çünkü 5 gün sonucunda aslında toplam bir ödül de alıyor insanlar. Ona göre kategorizasyonlarına göre kürsü e, ödülleri alabiliyorlar. Ama e, buna vakti olmayan, hafta hiç çalışan insanlar da genellikle cumartesi, pazar günü olan etaplara katılmayı tercih ediyorlar. Burada tekrar e, tek tek günlere gelmek istiyorum. E, Alabi'nin de bahsettiği gibi iki tanesi arazide. Bunlar genelde orienting denilince akla gelen e, tipik parkurlarımızdan biri. Bir tanesi e, Maltepe Parkında yapacağız bu yıl. Bir tanesi gene Adalar bölgesinde olacak ve bir tanesi de evet, bizce ve yarışmacılarca da muhtemelen en çok sevilen etap kapalı çarşı. Kapalı, kapalı çarşı, çarşı. Evet. E, şöyle düşünün kapalı çarşı tamamen boş oluyor içerisi. Hiç yani, kapalı olduğu yok. zaman. Evet, evet, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> kapalı çarşı kapalı iken yapıyoruz. Ee, Akşam evet. saatleri o zaman. Normalde bu sene, gündüz, bu sene. sene gündüz. gündüz geçtiğimiz yıllarda hep akşam saatlerinde yapıyorduk bugün gündüz ama yine de böyle ışıl ışıl bir ortam değil birazcık daha loş bir ortamda ee, kendine böyle has bir havası oluyor kapalı çarşının zaten o havada e, içeride koşma oryantilik yapma şansı elde ediyor yarışmacılar ve genelde en çok sevdikleri en beğendikleri parkurun bu olduğunu ifade ediyorlar. Biz de çok eğlenceli geçiyor Kesinlikle yürümek zaten zorken ama diğer taraftan <gülüyor> Sakin haliyle Kapalı çarşıda da kaybolmamak elde değil Belki de yani o, o çok eğlenceli olsa Gerek kapalı kesinlikle, çarşıya tabi Biz tekrar tekrar katılmamıza rağmen Kendi kulüp sporcularımız hala parkuru e, Haritasını eline aldığında içeride kaybolan o kadar fazla yarışmacımız var ama Bir o kadar evet. da zevkli oluyor Evet. Yani Peki dinleyicilerimiz bu süreçte e, Etkinlikle ilgili Web sayfası üzerinden e, hangi sayfaya Bakabilirler programı dinlerken Prosedürde hangi adrese bağlanabilirler? Ee, direkt yarışmanın web sayfasına bağlamak isterlerse eğer 5 başıyla yazılıyor, rakamla fairdays.com sitesinden alabilirler. Hı hı. Ee, bizim yaptığımız diğer tüm yarışlarla ilgili bilgi almak isterlerse veya bizim pazar gün yaptığımız antrenmanları önceden gelip kendilerini de e, parkurda görmek isterlerse iog.org.tr adresine gelebilirler. Oradan daha fazla detaylı bilgi de alabilirler. Bize de ulaşabilirler. Peki bu etkinlik öncesinde e, bir de bir tanıtım etkinliği oluyor. Doğru mu? Ormanda. Çünkü e, bilgilere baktığımda bir simülasyon etkinliği gibi bir tanıtım etkinliği olacak diye ayın, yazıyordu. Belki de evet. ormanda İlk mı? ayın 30'unda açılışta. E, bu sene biraz daha farklı bir şey daha var. E, bir ee, Akut ekibinin de bize katılıp e, bir radyo oryantri yapılacak e, şekilde bir düzenleme var. Bütün parkurları yine biz hazırlayacağız. Hı hı. Ee, aynı zamanda hem açılışımız olacak hem orada model arazi çalışması olacak hem de orada Rio Reventonikli olan arkadaşlarımız çalışma yapacaklar ee, orada hem şeyi tanıtmayı planlıyoruz ee, bir model arazi yani ne tür bir arazide koşacaksınız bir antrenman ön antrenman şeklinde çalışma olacak ama biz ondan önce şunu belirtmek istiyoruz ee, şeyimiz sezonumuz ayın 15, 15 değil mi 15 Eylül'de, Eylül'de bir sezonumuzu açıyoruz yani 15 Eylül'de 16'sı mı? Bu sene doğru. Bu sene 16'sında. 16, Eylül, pa 16 pazar günü. Pazar günü antrenmanımız var. Hı hı. Ee, bu antrenmanda mesela ilk şeyimiz ne zaman arkadaşlar bizim? Büy Büyükada'da yapacağız saat 11'de. Büyükada süper. Evet, i̇şte süper. 16'sında mesela Büyükada'da ilk antrenmanımız İYÖG e bu sene başlayacak. O zaman mesela ilgilenen bütün <gülüyor> dinleyicilerimizi Büyükada'ya ayın 16'sında bekleriz. Orada e, ücretsiz olarak eğitim de veriyoruz. Orienting sporuyla e, orada tanışmak, hatta adanın kendi şeyi içerisinde, o havası içerisinde, gizemli havası saat içerisinde. Saat kaçta olacak peki? Sabah saat 9-11'den 11'de başlayacağız. başlayacağız. Zaten site 15. üzerinden de aynen, da, gerekli aynen. duyuruları da takip edebiliriz. Aynen, aynen öyle. E, Hı -hı. Ve e, hemen hemen bir yaklaşık bir buçuk aylık bir antrenman şeyimiz var her pazar günü. Bu tür istekli olan insanlarda. Ee, ...lütfen gelirlerse onlara seve seve gönülden hem destek veririz hem onları isteklendiririz. Kafalarındaki soruları da çok daha net bir şekilde Hem ailecek, çocuklarıyla birlikte. Çok önemli. Ailecek gelmeleri, aile içerisindeki ilişkileri bile güçlendirmek açısından bu spor olağanüstü. Yani bunu kesinlikle temin ederim. Bir babanın bir kızıyla birlikte olması. Oğluma zaman ayıramıyorum mesela diyor. Oraya geliyor... ...beraber bir şeyi başarıyorlar... ...o bir şeyi başarmanın mutluluğuyla... ...o gün ayrıldıklarında... ...bize arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz... ...dediklerinde biz... ya. ...en büyük hediye almış oluyoruz. Ve önceki etkinliklerde hatırlıyorum... ...belli günlerde, özel günlerde... ...sevgililer günü ya da eşlerle Hı -hı. ilgili de... ...organizasyonlar düzenleniyor. Doğru mu? Yani bu tarz etkinliklerde oluyor mu? Evet en son mesela bu... ...yine sevgililer günde altın yüzükler adını... ...verdiğimiz artık klasikleşen bir yarışımız var. Orada daha çok... ...farklı bir yarış formatı sunuyoruz aslında. O zaman gelip çiftlerin yarışmasını istiyoruz. Ama bu demek değildir ki işte benim e, kız arkadaşım yok, sevgilim yok. E, inatçı bekarlar diye başka bir <gülüyor> kategorimiz var. Gelip oradan da gayet <gülüyor> bir arkadaşına elinden tutup getirebiliyor. Problem değil yani. <gülüyor> Biz buna ihtiyarlar da buna dahil oluyoruz. Arada. <gülüyor> Çok, evet. Çok güzel. Ee, şey eklemek istiyorum ben. Ee, bu Beş gün yarışlarıyla ilgili olarak yurt dışından gelen sporcuların bizlerle birlikte olması onlarla birlikte onların bu işe nasıl baktığını görmek açısından da çok önemli. Buna katıldığınız zaman bazen çok gözünüzde büyütüyorsunuz gözünde büyüten insanlarımız var. Ama onlar da e, gerçekten bizim gibi birçok süreçten geçiyorlar. Ve onların disiplinlerini, onların bakış açısını anlamak açısından da bu yarışma ve bütün bu etkinlikler özel bir yere sahip. Bunu deneyimlenmesini özellikle tavsiye ederim. Kesinlikle ve de ne kadar pahalı spor dalları var ve bu sporda özel bir dişli bir ayakkabı ya bir spor ayakkabı. Kesinlikle. Ondan sonra atlet short eshopman gelip Kesinlikle. zaten organizasyon size bir şekilde pusulayı sağlıyor ve Kesinlikle. değil mi? Herkes yardımıyla Kesinlikle. Hani bu, parkta da buna başlayabiliyorsunuz. Kesinlikle. Aslında çok da zor bir şey değil. Yani Hı. ama hani bisiklet, ironman, işte şuraya git, şu antrenmanları yap falan değil. Yani öyle Kesinlikle. değil mi? Yani ki yurt dışında yağmur farklı yaş gruplarıyla doğru söylüyorum değil mi? karşılaştığınız ettiniz. Neler neler oluyor değil mi onlar? Bizden farkı ne sizce? Yani bizden aslında bir farkı yok. Sonuçta hepsi etten kemikten insan. Sadece bizim kültür olarak olaylara bakış açımız biraz farklı. Biz ya hep yapıyoruz ya hiç yapmıyoruz. Öyle bir problemimiz var Süreklilik yani, aslında evet. değil mi? Sürdürülebilir değil evet. de. Aynen yani bir de insanlar Çekiniyorlar hani yanlış bir şey yapar mıyım Diye yani Böyle bir durum yok gelip dene, deneyebilirler Birçok sporcu yürüyerek tamamlıyor Parkurları koşmak zorunda değilsiniz hı hı. Dolayısıyla ben herkesin Gelip denemesini öneriyorum Son bir şey eklemek istiyorum ee, Özellikle e, Bu kişinin kendisine yapması yapmasıyla ilgili olan bir şey demiştim Şirketlerin takımlarını oluşturup bize katılmalını da istiyoruz. Gelin onlar da e, bir takımca bizimde de yarışsınlar. E, diğer e, sporcuların deneyimlerinden faydalansınlar. Ve e, aynı zamanda da e, yerel yönetimlerden de e, bu güzel insanlara e, İstanbul Oryantin grubuna ...daha güçlü destek vermelerini ve gönülden destek vermelerini... ...çünkü bu neticede ülkemizin tanıtımıyla ilgili de bir olay olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Çok yüzlerce ediyoruz. sporcu ve e kapalı çarşı dahil ülkenin He. turistik değerlerini de e görme şansına sahip oluyorlar. E Öncelikle programa dahil olduğunuz için çok teşekkürler. Süremiz kısa ama eminim ki çok güzel konulara değindik. E çok teşekkür ediyoruz sizlere. E Ali Bey... İstanbul Oriental Link Spor Grubu'ndan Ali Engin bizlerleydi. Diğer konuklarımızda çok değerli konuklarımız vardı. Yağmur Dursun, Zeynep Abalı, Alper Saydam, adaşım yanıma oturmuş. <gülüyor> Elena'ya da sevgilerimizi iletiyoruz. UTMB yarışında 100 mili başarıyla tamamladı. 35 saatte. Önceki yayınlarda da söylemiştik. Yine neşeli sesiyle bizimle birlikte olacak. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Five Days'e her şekilde bekliyoruz. İster yarışmacı olarak katılın, gönüllü olarak ya da izleyici olarak katılın. Ama İstanbul'da farklı etkinliklerin yapıldığını ve dünya kalitesinde etkinlikler yapıldığını da görmüş olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Herkese bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.